Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Kıymetli arkadaşlar bir saat değişikliği yaptık yine namaz saatlerine göre e, daha geç vakitlere bırakamayacağımız için e, akşam namazı öncesine aldık e, dersimizi, sohbetimizi, tefsir okumamızı en doğrusu. Ee, tabii pek çok arkadaşımız memnun oldu Bek, pek çoğu memnun olmadı çünkü herkese uyan bir saat bulmak gerçekten çok zor ee, bazıları da işte bazı arkadaşlarımız ısrar ediyorlar bunu sayfada kaydetseniz diye fakat biliyorsunuz ben e, kendi sayfamda kendi konuşmalarımı kaydetmek istemiyorum efendim ama e, çok e, halisane bir şekilde genç arkadaşlarımız bunları podcast yapıyorlar biraz evet arkadan geliyor ama takip etmek isteyenler oradan da takip edebilir zaten hani sonuçta yıllardır bugünü beklemiyordunuz yani Nur suresi 31. ayet okunsa da biz de işte bir an önce dinlesek demiyordunuz dolayısıyla biraz daha bekleyebilirsiniz kaçıranlar için söylüyorum yani herkesi memnun etmek çok, çok zor bir orta yolda buluşacağız inşallah önemli olan asıl maksat şu arkadaşlar e, maksadımız hasıl olsun yani amaçlarımızı tekrar tekrar kendimize hatırlatalım e, biz niçin buradayız ben niçin bunu anlatıyorum e, işte çok sayıda insana ulaşmak için mi şöhret olmak için mi bir, e, başka bir dünyevi bir amaç gütmek için mi siz niçin bunu dinliyorsunuz ee, ne olacak dinleyince daha kültürlü mü olacaksınız daha bilgili mi olacaksınız onlar olunca olsa ne olacak yani siz daha kültürlü daha bilgili olsanız da ne olacak ee, bugün meal okurken dikkatimi çekti Kur'an-ı Kerim'de fevz kelimesinin geçtiği yerler yani Cenab-ı Hak e, fevz yani nihai başarı öyle diyelim asıl mutluluk nihai başarı Allah katındaki nihai başarı nedir fevz kelimesi nerelerde geçiyor bir bakın Kur'an-ı Kerim'e arkadaşlar biz bu dünyada yani e, genel çerçeveyi unutunca, asıl burada bulunuş sebebimizi unutunca e, bu tek tek ayetleri anlamakta, da, uygulamakta da çok zor oluyor arkadaşlar. İşte günümüzde biliyorsunuz herkes aynı şeyi konuşuyor. E, büyük bir kaçış var tesettürden ve dindarlıktan. Büyük demeyelim ama bir kaçış var. E, genelde biliyorsunuz sorunlar konuşulur, sorunsuz kısımlar öne çıkarılmaz maalesef. İşte toplumda mesela huzur içinde yaşayan pek çok yüzlerce aile vardır. Onlar dile getirilmez de işte birbiriyle kanlı bıçaklı olanlar haber konusu olur. E, halbuki onlar e, umuma kıyasla çok fazla değildir. E, tabii burada başımızı da kuma gömmemeliyiz. Yani eğer bu birbiriyle kanlı bıçaklı olanların veya dinden kaçanların e, sayısı giderek artıyorsa bu toplumun geleceği hakkında bir fikir verir. Yani onu da görmek lazım sorunları örtbas etmemek lazım dolayısıyla azımsanamayacak miktarda ve giderek hepimizin yakın çevresine kadar varan bir dinden uzaklaşma dalgası var bilhassa da bu tesettürden kaçış şeklinde görünüyor tesettüre gelinceye kadar iş pek farkında değildik galiba pek de konuşmuyorduk yani çocuklarımız mesela namaz kılmıyorlardı ama e, namaz işlerini büyük dert edinip böyle hocalara mesajlar atıp işte hocam çocuklarımız namaz kılmıyor ne olacak bunların hali demiyorduk pek yani efendim çocuklarımız e, işte bütün amaçlarını yani çocuklarımız demeyelim onları suçlamıyorum kesinlikle arkadaşlar yani çocuklar gençler e, bizim eserimizdir Yetişkinlerin eseridir. Yetişkinler neyi önceliyorlarsa, e, neyi önemsiyorlarsa çocuklar onu e, çok örtülü bir şekilde onu alır, o mesajı alır. Bu yetişkinlerden kastım da sadece aile büyükleri değil. Sizin bütün çevreniz, sizin bütün <gülüyor> e, işte o çocuğun muhatap olduğu ve imrendiği insanlar e, hepsi beraber yani. <gülüyor> Dolayısıyla bizler işte o büyük resimde neyi önemsiyoruz fevz dediğimiz şey nedir bizim başarı dediğimiz şey nedir ne zaman göğsümüz gururla doluyor ne zaman neyi duyduğumuz zaman işte bu diyoruz işte bütün bunlar bir şekilde yansıyor çocuklarımıza işte ben hep örnek veririm yıllardır yani yüz yüze vaazlar sırasında dinleyenler bilirler işte mesela çocuklarımıza sürekli yani ee, birilerinin güzelliğini överiz, güzel giyimini överiz, güzel evini överiz, işte ne bileyim güzel yaptığı yemekleri överiz, kurduğu sofrayı överiz vesaire. Yani hep fiziksel güzellikleri överiz e, günlük hayatta. Fakat böyle e, erdemleri öğretmeye kalktığımız zaman çocuklara deriz ki çocuklar görünüş hiç önemli değil. Önemli olan insanın ahlakı, iç dünyası, inancı falan deriz. Halbuki binlerce kere görünüşü övmüşüzdür yani. Dolayısıyla çocuk bizim nazarımızda güzel olanın ne demek olduğunu zaten binlerce kez duydu o ana gelinceye kadar. Bu yüzden mesela ben kişisel fikrim yani katılmayabilirsiniz. Bir ilmi tespit değil ama böyle bir sınıfa insanları toplayıp ya da bir ekranın karşısına toplayıp oradan değerler eğitimi yapılacağına da inanmıyorum yani. İşte şu önemlidir, dürüst olmak önemlidir, çalışkan olmak önemlidir falan ya da Allah katında bakın şu değerlidir gibi yani sizin kendinizle çelişen e, mesajlar vermeniz, yetişkinlerin, öğretmenlerin, aile büyüklerinin bugün birisi çok güzel bir mesaj yazdı benim yazdığım posta e, diyor ki gençler yakın çevrelerinden hiçbir büyüğü sevmiyorlar yani bir sorun gençlere hani babasını mı seviyor, amcasını mı seviyor, dayısını mı seviyor, öğretmenini mi seviyor? Yani yakın çevresinden iletişim halinde olduğu e, yetişkinlerden kimi gerçekten hani yaşı büyüdükçe tabii zorunlu olarak her insan anne babasını sevme ihtiyacındadır ve sevmek ister yani çünkü onları sevmeniz kendi varoluşunuzu anlamlı bir yere koymanız için sizin çok temel bir ihtiyacınız. Bu bakımdan hani hep anne babamızı böyle olduğundan daha iyi hatırlama ve gösterme gayretindeyizdir. Ben de dahilim buna ben de fark ediyorum zaman zaman böyle yaptığımı. Dolayısıyla o hariç yani o gayreti bir tarafa koyalım böyle çevre, yakın çevresinden gerçekten kendisine örnek aldığı, hatıralarını yaşatmak istediği, yolundan gitmek istediği, onun gibi olmak istediği değil mi? Kaç tane yetişkin var? Onun için bunu ben doğal karşılıyorum arkadaşlar. Yani çocuklarımızın şey iyi bir liseye girmesi için sarf ettiğimiz gayret kadar onların Kur'an-ı Kerim'i anlamaları için bir gayret sarf ettik mi yani şu anda beni dinleyen bilmiyorum şuradan bakayım işte 1900 kişi görünüyor küsur 1900 küsur kişiden yani elmalı tefsirini dinlemek için akşamın bu saati buraya geldiğinize göre bu işe ciddi yaklaşıyorsunuz demektir. Bu 1960 kişiden kaç tanesi Kur'an mealini baştan sona kadar bir kez olsun okudu yani ne diyor bana Rabbim diye ya da peygamberinin hayatını merak edip ben nasıl bir peygambere inanıyorum yani biz kendimize bakalım arkadaşlar sonuç olarak onu demek istiyorum ee, Kur'an da zaten e, kalbinde iman olana hitap ediyor arkadaşlar yani ya e, yani nasıl anlatayım ahkam ayetleri inananlar içindir İnanmayan birine yani çocuklarını bakın ne kadar zorlanıyorum konuşurken de zor bir konu. Benim de çok üzüldüğüm bir konu şahsi olarak. Fakat biraz rasyonel bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben her zaman çoklukla imtihan olduğumuzda o çoklukta samimi olanların ayrışacağını düşünüyorum bir şekilde. Ee, ve bunu da doğal karşılıyorum. Ee, sonra böyle düşünüyorken ben Ali İmran suresi 179. ayet-i kerime ile karşılaştım. Sanki daha önce o ayeti hiç okumamış gibiydim yani. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a sallallahu مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى min الْخَب۪يبِ tayyib <الطَّيِّب> diyor. Allah e, habis ile tayyip olanı, habis Habis ur deriz mesela kanser hücreleri için yani pis demek, pis, kötü demek. Kötü ile hoş olanı, iyi ve hoş olanı ayırt edene kadar müminleri kendi hallerine bırakacak değildir diyor. Ya, yani aynen bir pazar tezgahında işte e, çürük domateslerle sağlam domateslerin bir tarafa ayrılması ve pazarcının akşama kadar bunu yapması gibi Hani akşama kadar içlerinden çürük olanı bu tarafa koyar, dürüst pazarcılar değil mi? Yani bizim kesek kağıdımıza birer tane tıkıştırmaya çalışmaz da, çürükleri, yumuşakları, ezikleri ayırır. Onun gibi Cenab-ı Hak da kıyamete kadar bizi ayırmaya devam edecek arkadaşlar. Ee, sağlamlarla çürükleri ayıracağım ben diyor. Sizi kendi halinize bırakmayacağım diyor. Ee, peki hangi sağlamlar? Yani sağlamlık ne burada? Arkadaşlar önde gelen sağlamlık ölçüsü kriteri imandır. E, ben birkaç tane genç arkadaşla konuştum e, pek başarılı olamadım. Yani genç e, insanlar zannediyorlar ki ben çocuklarıyla konuşsam hemen onlar tak diye tekrar böyle İslam'a dönecekler. Ve e, bir konuşmada ya da bir kitap okuyarak mesela bana kitap soranlar var. Yahu çocuk dinden kaçıyor sen ona nasıl dini bir kitap okutacaksın? Merak ediyorum yani. E, sen kendin oku. Kendin oku, dinini öğren. O çocuğa o hadis kitaplarında anlatılan e, ahlaklı Müslümanı, dürüst Müslümanı, seccadesinde ağlayarak dua eden Müslümanı, erken yatan, erken kalkan, e, sadaka veren, infak eden, çevresiyle ilgilenen Müslümanı çocuk ailesinde görsün yani. Onu gö kendi gözleriyle görsün. Kitaptan okumasın. Zaten kitap okumuyorlar. Ben o gençlere sordum e, görüşebildiklerime. Eşin dostun çocuklarına dedim ki siz dininizi nereden öğreniyorsunuz? Bir şeyi merak ettiğiniz zaman nereden öğreniyorsunuz? Dediler ki YouTube'da. YouTube'da ne var arkadaşlar bir bakın. Bu şey olmasaydı, bu pandemi olmasaydı ne yani kimse alınmasın ama ne kurumsal ne şahsi hiçbirimiz gayret edip de biz de YouTube'da bulunalım ya bak gençler burada demeyecektik. Ve tam tersine küçümseyecektik oralarda yapılan çalışmaları, küçümsemeye devam edecektik ve oralarda kim varlık gösterirse onlar bizim çocuklarımızı etkileyeceklerdi. Bir de genel olarak var olanlara baktığınızda ya böyle kalbi temiz olan herkes Müslüman, hani böyle bir, anlat, böyle bir anlatım var, kurallar yok efendim veyahut da çok katı ve sert bir anlatım var şimdi siz bir genç olsanız bunlardan hangisini tercih edersiniz yani nefsiniz tavan yapmış bilgileriniz e, eksilerde sıfırın altında yani efendim ve bir de çocuk yetiştirme tarzımız tarzımızı da sorgulamamız lazım yani hiçbir e, hiçbir demeyeyim de tabi abartılı anlatıyorum biz vaizler biraz abartırız anlatırken etkiyi artırmak için yani kaçınılmaz olarak yaptığımız bir şey aslında yanlış Efendim e, yani bir disiplinle yetiştirilmemiş bir e, doğru ilkeler ışığında yetiştirilmemiş aman çocuğum hiçbir şeyden mahrum kalmasın sıkıntı yüzü görmesin işte her şeyin en iyisi olsun benim çocuğum için diye daha bir yaşındayken marka kıyafetler giydirilen yani çocuğa o bir, ancak bir ay olacak yani biz bunu kendi dindar camiamızda görmüyor muyuz arkadaşlar? sizler kendi dindar arkadaşlarınızla çevrenizle beraberken çok mutlu musunuz çok merak ediyorum bunu gerçekten yani etrafınıza baktığınızda böyle sahabe gibi böyle hadi sahabe gibi olmayalım yani ecdadımız gibi hani böyle zarif nazik müslüman ha keza yani eliyle diliyle bir sır verdiğinizde tutan yani bir sır verdiğiniz bir sırrınıza vakıf olduğunda asla korkmadığınız bu sırrımı ifşa eder mi diye beni bununla vurur mu diye korkmayacağınız her zaman güveneceğiniz başınız derde girse benim işte eşim dostum benim elimden tutar diyebileceğiniz yani gerçekten tırnak içinde Müslüman vatanına sadık, devletine sadık bunu önemsiyorum ben arkadaşlar. Bakın ben şu anda devlet memuru değilim. Devlet memuruyken böyle anlattığımı düşünüp hani bunu memur zihniyetiyle anlattığımı düşünebilirsiniz. Ben vatana ve devlete sadakatin devlete herhangi bir kişiye, gruba vesaire değil. Vatana ve devlete sadakatin çok önemli bir ahlak göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çıkarlarımız çatıştığı zaman bile, benim yani he, o vatan ve o devlet beni zor durumda bıraktığı zaman bile yani. Mesela işte başörtüsü yasakları zamanında bile e, hiçbir şekilde devletimizin, ordumuzun, askerimizin işte ne bileyim yani vatanımızın aleyhinde bulunmamak. Bunları geçici imtihanlar olarak görmek. Yani bu düşüncede kaç kişi var çevrenizde? Mütevazi efendim yardımsever, adının öne çıkması için uğraşmayan, kimsenin ayağına çelme takmayan yani siz etrafınızda böyle insanlar görebiliyor musunuz? Siz böyle olabiliyor musunuz? Sizi böyle tanımlıyorlar mı? Neyse işte e, mesele biziz arkadaşlar benim kanaatime göre ama e, çok düzgün de olsanız yani çevrenizde çok düzgün insanlar da olsa bazen arkadaşlar bazı insanların gençlerde bu çok daha şey gözlemlenebilir açık bir şekilde gözlemlenebilir bazı insanların nefisleri daha kuvvetlidir yani arzuları hırsları hazza düşkünlükleri daha kuvvetlidir o insanların dini açıdan daha fazla motive edilmeye ihtiyaçları vardır dini yaşamak onlar için bizim için olduğu kadar kolay olmayabilir Hepimizin böyle düşkün olduğumuz, yani nefsimizin kuvvetli olduğu taraflar var. Oraları bir düşünün yani. Yani mesela siz peygamber gibi yiyor musunuz? Beslenme konusunda peygamber gibi yaşıyor musunuz yani? İşte ne bileyim evinizi döşerken peygamber efendimiz bir, mesela ben bunu söylüyorum, pek anlatılmıyor bu konular yani. Peygamber efendimiz bir davete çağrılmış. Ondan sonra gitmiş, bir bakmış ki böyle sofranın üstü dolu geri dönmüş yani bu firavun sofrasıdır demiş yani şimdi biz bizim yaşantılarımıza bir bakın onun için e, kendimiz yani tesettür konusunda da öyle ahlak konusunda da öyle ha bir de ahlak demişken şöyle de bir söylem var onu da hayretle karşılıyorum yani artık kimseye kızmıyorum da hayretle karşılıyorum yani bunu düşünmüyor musunuz diye diyor ki işte tesettür önemli değil hocam ahlak önemli diyor Ahlak kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Ahlakın eksikliği hiçbir şeyle giderilemez. Yani bir insanda ahlak eksikse ne ibadetle o eksiği giderebilir, ne örtünmeyle o eksiği giderebilir, ne hacca gidip umreye gitmekle o eksiği giderebilir, ne Kur'an kursu yaptırıp cami yaptırmakla o eksiği giderebilir. Yani çünkü ahlak eksikliği kul hakkı fazlalığı demektir. Yani çok fazla kul hakkı alıyorsun demektir. Neyse detaylara girmeyeyim. Ama ahlakın mükemmel olması sizden bazı görevlerin sakıt olduğu anlamına mı gelir arkadaşlar? Yani benim ahlakım çok mükemmel o yüzden vergi ödemeyeceğim diyebilir miyim ben? Ben işte çok ahlaklı olarak zaten bu vatana hizmet ediyorum yani ayrıca vergi ödemeyeceğim. Ya da benim ahlakım çok iyi, çok dürüstüm, çok güvenilirim, çok vefalıyım Falan ama doktor olarak işte nöbete gelmeyeceğim diyebilir miyim yani? Arkadaşlar ahlaklı olmanız sizden dini görevlerin düşmesine mi sebep olur yani? Bunu ben mi anlayamıyorum? Onun için e, her birini ayrı ayrı düşünmemiz gerekir. Bir de ayrıca şu da var yani işte görevine sadık olmayan, vatanına, borcuna sadık olmayan, Allah'tan gelen emre tevazu ile boyun eğmeyen, Nasıl bir ahlak yani? Oradaki ahlaktan kastımız ne peki? Görgü mü? Adab-ı muaşeret mi? Yani ne? Neyi kastediyoruz? Yani ahlak bir tek konudan ibaret değil ki arkadaşlar. Ee, yani diyelim ki işte sözünde durmuyor birisi. Onu ahlaksız sayıyoruz. Ama işte Allah'a, Allah'ın diniyle alay ediyor mesela. onu ahlaksız saymayacak mıyız? Yani bu ahlak konusunda da kafalarımızın çok karışık olduğunu ifade etmek isterim. Neyse benim bu girişlerimden, girişlerimin uzunluğundan rahatsız oluyor bazıları. Hakikaten de 20 dakika oldu bugün yazdığımız ve konuştuğumuz bir konuyla ve okuduğumuz ayetle de çok yakından ilgili olduğu için yürekler kanadığı için, hepimizin evine bir ateş düştüğü için Çocuklarımızın sekülerleşmesi özellikle bu konuda yapılmış doktora tezleri var arkadaşlar sosyolojik çalışmalar var onları da okumanızı bakmanızı tavsiye ederim mesela e, neydi Emrah soyadını hatırlayamadım şu anda e, bir araştırmacı e, Almanya'da çalışmış bir doktora tezi yapmış bununla ilgili. Gençlerin dinden uzaklaşmasının dört temel sebebini bulmuş o çalışmasında sırayla bunlardan birincisi arkadaşlar liberalleşme yani bu benim bedenim benim hayatım benim kararım var ya işte o böyle önce estetik operasyonlardan başladı bu benim bedenim hani istediğim gibi inşa ederim işte eşcinsellik onun üzerine ekleniyor kürtaş hakkı işte nikahsız yaşama vesaire ondan sonra şimdi bizim bize yansıması da bunun Efendim bedenimizi istediğimiz gibi kullanmak yani Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde değil de istediğimiz gibi giyinmek, kuşanmak şeklinde oldu bize yansıması da. Liberalleşme en ciddi sebep dinden uzaklaşmada en ciddi sebeplerin başında liberalleşme geldiğini. Yani mesela ben bu bağlantıları nasıl kuruyorsunuz diye sorabilirsiniz ama ben küçük bir çocuğun mesela ben küçükken işte babaanneme saygısızlık yapabilir miydim? ya da mahalledeki bir büyüye bırak babaannem babaannem zaten böyle tövbe estağfurullah yarı ilah gibi bir şeydi evde ee, yani e, babaannemi bir kenara koyalım mahalledeki bir komşuya ben saygısızca bir cevap verebilir miydim bir komşu benden bir şey istediğinde reddedebilir miydim yani o e, bir saygıyı işte o çok küçük kodlarınız, beyninizdeki kodlar yerleşirken komşuya saygı, büyüye saygıyı öğrendiğinizde sonra onu yaratana saygıya da dönüştürebiliyorsunuz. Ama siz özgür çocuklar yetiştireceğim, kimsenin ezmediği çocuklar yetiştireceğim zannıyla saygısız çocuk yetiştirdiğimizde biz, sizi tenzih ederim biz, öyle yetiştirdiğimizde o çocuk yaratana da saygı duymuyor, peygambere de saygı duymuyor. Çünkü saygı duymak diye bir şeyi yok yani zihninde. Ne var? Sen nasıl, ne yapmak istiyorsan onu yap bu hayatta. Liberalleşme bu demek. Senin tercihlerin önemli. Senin isteklerin önemli. Yani doğru diye bir şey yok, yanlış diye bir şey yok, günah diye bir şey yok. Giderek oraya gidiyor. İkinci sebep sekülerleşme. Sekülerleşmeyi el birliğiyle yaptık arkadaşlar. Müslümanların, bak bir tane örnek vereyim size. Müslümanların düğünleri bile kilise nizamıyla yapılıyor arkadaşlar. Yani her türlü her türlü işimiz her türlü işimizde dünyeviyleştik evimizi döşerken evlenirken alışveriş yaparken para kazanırken para harcarken insanları yönetirken yani ben bazı müslüman evlerde o evlerde yardımcı olarak çalışan insanlara yapılan muameleyi gördüğüm zaman bir daha gidesim gelmiyor o eve bazılarına hepsi değil yani sonuçta demek istediğim dünyevileştik arkadaşlar. Herhangi bir dünyevi insan yani ahiret kaygısı hiç olmayan bir insan nasıl davranıyorsa biz de günlük hayatımızda öyle davranmaya başladık. Ve dünya ile ilgili hedefler bir numaralı hedefler haline geldi. Çok para kazanmak. Rahat yaşamak, işte tatil yapmak, gezmek, seyahat etmek, yemek içmek. Bunlar hep mübahlar bakın bunda sakınca yok. Ama bütün hayat mübahlar çevresinde, çerçevesinde dönmeye başladı. Manevi boyut hiç konuşulmamaya ve buna değer verilmemeye başlandı. Üçüncü sebep o e, Emrah bir türlü hatırlayamıyorum soyadını. E, Emrah. Neyse gelmiyor. Efendim ee, o beyefendinin yaptığı araştırmada hocamızın diyelim yaptığı araştırmada üçüncü sebep arkadaşlar mekanla ilişki olarak çıktı. Çıkmış ki benim de yaptığım görüşmelerde bu çok önemli bir etkendi. Yani diyor ki mesela kız ben diyor işte Nargile kafeye gidip veya istediğim bir şarkıcının konserine gidip hiç kimse bana gözünü dikmeden ben orada rahatça istediğim gibi oturabilmek istiyorum. Yani gittiği yerlerde bir Müslümandan beklenen şey, a burada başörtülü kız da var bakalım ne yapıyor falan denmeden herhangi biri gibi orada hani kendisine bir misyon yüklenmeden bulunmak istiyor. İşte o yüzden de mesela ben seneler önce bana çocuklarımızı kayağa gönderelim mi diye soranlara söylediğim bir şey verdiğim cevaptır. Kaymak helal arkadaşlar, kaymakta hiçbir sakınca yok. Değil mi? Gidersiniz kayarsınız yani. Neden günah olsun ki? Mesele ne biliyor musunuz? Orada kim nasıl bir çevrenin içinde olacağımız? Çocuğunuzun orada nasıl bir çevrenin içinde olacağı mesele bu. Yoksa mesela tenis oynamakta da bir şey yok. Ne olabilir ki? Tenis oynamanın nesi günah olabilir? Ama gitar çalmanın nesi günah olabilir? Ama çocuğunuz nasıl bir çevre içerisine girecek? Anlatabildim mi? Asıl mesele o işte. Yani e, onun hani o tam... E, kendi benliğini benlik değeri biliyorsunuz ergenlik yaşlarında e, ortaya çıkıyor kimliğini daha doğrusu e, affedersiniz benlik değil kimlik düzeltiyorum kimlik bir insanın bu dünyadaki kendisi hakkında e, kendi dünya görüşü hakkında verdiği kararlardır yani ben nasıl biriyim neye inanıyorum neler doğru neler yanlış benim için. Tam bunlara karar verdiği dönem ergenlik yaşları ve biz işte bir heves biraz da sonradan görmüşüz. Her şey, her yerde bulunmak istiyoruz. Her şeyi yapmak istiyoruz ve onu da öyle bir düşünüyoruz ki yani neden günah olsun ki diyoruz şurada tatil yapmak ya da kayağa gitmek neden günah olsun ya da işte şurada bulunmak. Arkadaşlar o orada bulunmak ya da o işi yapmak günah değil. Orada hangi çevrenin içerisinde olacağınız çok önemli. Hani şu yüz kişiyi öldüren adamın hikayesini unutmayın. Yüz kişiyi öldüren adam benim günahım affalır mı diye sorduğunda uzun hikaye, Efendimiz'in meşhur bir hadisidir bu, Buhari'de geçen. E, onun son sorduğu alim ona ne demişti? Evet senin günahların olabilir ama bir daha dönmemen lazım. Yani öyle bir tövbe edeceksin ki bir daha o hataya dönmeyeceksin. Fakat sana bu hatayı işleten yaşadığın çevre, çünkü bazı insanların karakteri, çoğu insanın arkadaşlar karakteri zayıftır. Karakteri zayıf insan çevresinden etkilenir. Bakın bir, tren, bir katara bakın, tren katarına. Bir tane vagon vardır, geri kalanlar lokomotiftir. İşte insan toplumları da böyledir. Vagonlar çok az sayıdadır. Yani lider ruhlu, kimseden etkilenmeyen. Kendisi başkalarını etkileyen, bunlar hepimiz kendi çocuklarımızın böyle olduğunu zannediyoruz. Hayır arkadaşlar bu yüzde bir, binde bir falan çıkar. Geri kalan çoğunluk vagondur. Şey, hmm, lokomotif değildir evet vagondur. Bir lokomotifin arkasına takılır, o lokomotif nereye gidiyorsa o da onunla beraber gider. İşte biz hepimiz kendi çocuklarımızı lokomotif zannedip, Veyahut da kendimizi ben hangi ortamda bulunursam bulunayım asla bozulmam zannedip efendim, bir de orada yapılan işi sadece anlatıp işte diyelim ki bir gemiyle gemi turuyla 3 ay işte seyahate çıkacağız 3 hafta seyahate çıkacağız bunda ne sakınca var tabi ki sakınca yok ama gemideki kumarhanelerde gemideki dans salonlarında dolaşacaksa çocuğumuz baya sakıncalı yani hangi çevrenin içinde yetiştirdiğimiz, işte diyorlar ki melekler ona, şey, o danıştığı alim o kişiye, sen iyi insanların yaşadığı yere hicret etmen lazım. Ancak o zaman tevbeni tutabilirsin. Ve o adam e, gidiyor, eşyalarını neyse topluyor, o e, yaşadığı köyden iyi insanların yaşadığı yere giderken yarı yolda ölüyor. Bakın hadise dikkat edin arkadaşlar. Ölüyor ruhunu kabzetmeye hem rahmet melekleri hem azap melekleri geliyor. Rahmet melekleri diyorlar ki biz alacağız ruhunu çünkü tevbe etti. Azap melekleri diyorlar ki hayır biz alacağız tevbe etti ama bütün hayatı kötülükle geçti. Daha bir tane iyilik bile yapmadı diyorlar. Bunun üzerine bu hadis arkadaşlar insanın yaşadığı çevrenin önemini gösteren bir hadistir. Pek çok şeyin yanında. Bunun üzerine meleklerin büyüğü Cebrail'e danışıyorlar. O da diyor ki yeri ölçün bakalım. Hangi tarafa daha yakınsa oranın melekleri alsın. Yani iyilerin yaşadığı yere daha yakınsa rahmet melekleri, kötülerin yaşadığı yere daha yakınsa azap melekleri. Ha şimdi şöyle bir şey var. İyiler nerede şimdi? Günümüzde iyiler nerede yani? Hani çocuklarımızı İmam Hatip'e gönderdik, Kur'an kursuna gönderdik, orada da şu oldu bu oldu. Onda da haklısınız işte. O yüzden biz dönüp kendimize bakmalıyız arkadaşlar. Yani... Benim Kur'an kursuna gittiğim yıllarda tanıdığım hocaların aynısı var mı bugün Kur'an kurslarında, imam hatiplerde? O fedakar, o böyle adanmış insanlar, ömürlerini adamış. Yani şimdi ben Diyanet'te 30 yıl görev yaptım bakın. Bu 28 Şubat sürecinde Kur'an kursları akamete uğratılınca eğitim 8 yıla çıkarılıp da Kur'an kursları birer birer devre dışı kalmaya başlayınca Allah hayırlı uzun ömürler versin İbrahim Tanrı Kulu hoca arkadaşlar çok iyi biliyorum senelik izninde bir ay senelik izni var senelik izninde arabasına atlayıp Anadolu'nun en ücra tabi tanıdık bildik kişilerin olduğu köylere kasabalara gider dolaşır yani Türkiye'yi oralardan kendi kursu kapanmaması için öğrenci toplardı o öğrencilerin masraflarını da buradaki varlıklı insanlara ödetir. Böylece o öğrencilere hani bedava bir okuma fırsatı sağlamak için. Yani şimdi <gülüyor> Kur'an kursu hocası mahallesini bile dolaşmıyorsa değil mi? Veyahut da bir vaiz, hepimiz yani dönüp kendimize bakalım. Bir öğretmen yani e, dönüp kendimize bakmamız, anne baba olarak hepimiz dönüp kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de çok da yani belki katı bulabilirsiniz benim bu yaklaşımımı ama çok da ah vah etmeyin arkadaşlar herkes her şey yolunu bulacaktır yani siz düzgün olmaya bakın siz düzgün olmaya bakın kendisi kurtulmayan başkasını kurtaramaz arkadaşlar bakın tahrim suresinde ya eyyühellezine amenu 6. ayet U enfusekum ve ehliyikum ne aran diyor? Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor. Dikkat edin sıralamaya. U koruyun, enfusekum, kendinizi ve ehlikum ve ailenizi. Çünkü kendisi ateşten korunmamış biri arkadaşlar, ateşten korunmuş biri nasıl yetiştirecek ki? Kendiniz ee, Bence kendimiz yani biz kendimize bakalım. Çok böyle zülfiyare dokunacak şeyler, çok böyle canınızı sıkacak şeyler söylemek istemiyorum. Konuyu en yumuşak anlatabileceğim, en yumuşak şekilde anlattığımı düşünüyorum. İşte helal kazanç konusuna girmedim mesela. Kazancımız helal mi? Çocuklarımız helal mi yiyor? Yoksa her şeyi kılıfına uydurup böyle e, ne var ne yok yiyor muyuz? Efendim bizim gözümüz nerede? Biz kime değer veriyoruz? Neden oğullarımız dinden uzaklaşınca panik yapmıyoruz da kızlarımız dinden uzaklaşınca panik yapıyoruz efendim e, yani çok çok bizim hesap başlıklarımız arkadaşlar. Şimdi ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayalım bir yerinde kalmıştık baştan şöyle kısaca meal verelim. Ve kullil mu'minati mü'min kadınlara da söyle yaududu nemin abısarihinne bakışlarını yere indirsinler. E, Tabi bunu anlatmıştım hani e, cinsel içerikli mesaj veren bakışlarla bakmasınlar anlamında. Yoksa bir kadın bir erkeğe hiç bakmayacak. Yani hocayı dinliyorsun bakıyorsun, doktorla konuşuyorsun bakıyorsun. Sütçü geliyor bakıyorsun yani onu söylemiyorum. Söylemiyor burada Rabbimiz yani. Manidar, tahrik eden, e, efendim, mesaj veren bakışlar bunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ve yâfâz mâfûû câhûnne. E, Furuçlarını hıfz eylesinler Yani namus ve iffet burada Daha doğrusu e, zina e, ni muhafaza etsinler Ve la yübdine Ziynetlerini açmasınlar İlla mazahara minha Ancak kendiliğinden açılan müstesna Buraya kadar okumuştuk sizin de tefsirini Zinet meselesindeki yorumları Farklı yorumları okumuştuk İlla mazahara minha Kendiliğinden görünen hariç o da el ve yüz hariç, bütün bedendir kadınlar için demiştik. İşte buradan sonrasını devam ediyoruz arkadaşlar. Vel yadrıbne bihumuri hinne ala cüyü bihinne ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Humur kelimesi, humur daha doğrusu, humur değil, humur, e, himarın çoğulu arkadaşlar, başörtüsü demek demek. Bunu, yani örtülerini yakalarının üzerine vursunlar diye yorumluyor bunu bazı modernist. Birkaç tane modernist, ee, ne diyelim onlara, işte Müslüman alim diyelim. Efendim e, ve diyorlar ki burda, bu ayet, buradaki ifade örtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Yani dekolte giymesinler anlamına gelir diyorlar. E, tamamen arkadaşlar şey yapıyorlar herel kelime anmevadı a diyor ya Cenab-ı Kur'anı Kerim'de İsrail oğullarını anlatırken onlar kelimeleri yerlerinden oynattılar diyor tahrif ettiler yani kelimeleri yerinden oynatlar bir kelimenin anlamını da küçük bir değişiklik yaparak ya da o kelimenin kastedilen anlamını değil de başka bir anlamını kullanarak Efendim Cenab-ı hakkın demediği şeyi demiş gibi Gösterip kendi işlerine gelecek şekilde kutsal metni yorumladılar. Bunu da kim yapar arkadaşlar? Böyle ince zararları kim verebilir? Ancak ilim sahibi olanlar, bilenler verebilir. Ee, bizim de tabii burada bize de iş düşüyor. Biz ilim sahibi değiliz ama yani şöyle düşünün. Ben bu konuya şöyle bakıyorum arkadaşlar. Diyelim ki birisi bana gittim bir rahatsızlığım için. Bana doktor dedi ki böbreğinin birini almamız lazım dedi. Bir doktor, paraza. Şimdi ben hemen ertesi gün o doktorun demesiyle hastaneye yatıp ertesi gün ameliyat oluyor muyum arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Böyle bir ciddi bir şeyle karşılaşınca en az 3-4 tane kişi doktora, ehli doktora daha danışıyorsunuz değil mi? Konsültasyon deniyor buna. Yani bir, bir görüş alıyorsunuz insanlardan. Yani araştırıyorsunuz. Halbuki tıbbi bilginiz de sıfır. Sıfıra yakın en cahil insanlar bile benim çevremde yani en hani bu konudaki bilgisiz insanlar bile bir oraya bir buraya bir şuraya gidiyorlar yani. Ha bu nasıl yapıyorlar doğru mu yapıyorlar doğru mercileri mi buluyorlar o ayrı. Sadece nasıl çırpındığımızı yani hani bedenimizle ve sağlığımızla ilgili bir şey olacak. İşte dininizle ilgili konularda da biraz çırpının arkadaşlar. Hepinize iş düşüyor. Çünkü... E, tarih boyunca bu böyle olmuş bazıları da şöyle diyor bu tip böyle abuk subuk konuşanları sustursa ya devlet diyanet falan hayır arkadaşlar İslam devleti dönemlerinde de Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar hepsinde de bu tarz görüşleri olanlar olmuş yani her zaman her konuyu söyleyecek alim olacak siz seçeceksinizken nasıl ki doktorunuzu seçiyorsanız Nasıl ki öğretmeninizi seçiyorsanız, nasıl ki evinizi yaptıracağınız mimarı, mühendisi seçiyorsanız arkadaşlar. Hatta çorabınızı ya çorabınıza gösterdiğiniz özen kadar özen gösterin dininizi seçerken. Arıyorsunuz değil mi aradığınız nitelikteki çorabı? Arıyorsunuz özellikleri var. Şu kadar denye olacak işte lastiği çok sıkmasın işte kalınlığı şöyle olsun efendim parmak ucu olacak mı olmayacak mı yani ne kadar özellikleri var çorapların. Dolayısıyla dininizi de öyle rastgele hemen bir yerde bir şey okudunuz diye hemen tabi olmayacağız ben dahil. Şimdi ben bu arkadaşlar bu örtü bu, burada kastedilen başörtüsü değildir işte dekolte e, olmamasıdır diyenler. Böyle bir gün beni biraz böyle şey oldum sinir oldum yani ne ne, nasıl söylüyorlar bunu nereden söylüyorlar diye evimde epey bir sözlük var arkadaşlar bütün Arapça sözlükleri çıkarttım hatta bu sözlüklerin içinde Hristiyan Arap edebiyatçılarının yazdığı sözlükler var yani adam Arap ama Hristiyan Hristiyan Araplar var biliyorsunuz Lübnan'da civarında Suriye'de falan çok eskiden beri yani Gassani'ler mesela Hristiyan'dı Efendim onların çok kuvvetli, Arap edebiyatına dair çok kuvvetli eserleri var. Ve yazdıkları büyük sözlükler var. Hepsine çıkardım baktım arkadaşlar. Himar, başın üzerine örtülen örtü demek. Şimdi adam bunu baş kelimesini çıkarıyor. Örtülerini yakalarının üzerine örtsünler diyor. Ha sen de diyorsun ki bak burada baş örtü değil, yakanın örtülmesi söyleniyor. Yani boyuna bir fular takarız veya boynumuzu kapatırız giydiğimiz kıyafetle ve bu emir bunu kastediyor diyor. Ee, bir yabancı, yabancı derken yani Müslüman ama e, Türk değil, e, yabancı bir e, konuşmacı bir konuşmasında diyor ki çok hoşuma gitti onu oradan aldım. Konuşmasında diyor ki ben size diyor çoraplarınızı dizinize kadar çekin dediğimde bu ayaklarınız açık kalabilir anlamına gelir mi diyor. Çünkü çorap nedir arkadaşlar? ayağa giyilen giysidir. Çoraplarınızı dizinize kadar olsun, çoraplarınız dizinize kadar olsun veya dizinize kadar çekin. Dediğimde ha ayak önemli değilmiş, dizlere kadar örtmek önemliymiş, dizler önemliymiş. Bunu mu anlayacaksınız bundan? Dolayısıyla hiç lamı mi yok arkadaşlar. Bu başörtüsü demektir. Şimdi benim başını örtmeyen, örtmeyen diyorum ben onlara çünkü örtemeyeni, çok zayıflık olarak görüyorum. E, örtmeyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar. Onlara da diyorum bakın. Bir insan arkadaşlar dinin bir emrini yapamadığında veya yapmadığında aslında yapmamaktır o da bana göre. Ama bazen hadi diyelim ki bir şeyler var, kendi gerekçeleri var onları Allah'a anlatacak, Allah'a ikna ederse bize ne değil mi? E, yapamadı diyelim. Yapamadığında... Ona düşen nedir arkadaşlar? Bir insan dinin bir emrini yapmıyorsa, mesela namazını kılmıyorsa, içki içiyorsa, başını örtmüyorsa, efendim oruç tutmuyorsa, ona düşen nedir? Dedikodu etmişse, düşen nedir o insana? Ahlaki konulara gelince hemen aa tevbe etmelidir, helallik almalıdır falan. E tamam başörtü de böyle kardeşim. Orada Allah'ın emrini çiğniyorsun. Namaz da böyle. Yani e, hep söylediğim şey, arkadaşlar hepimizin dini eksikleri var. Benim sizden daha fazladır. Eminim daha fazla olduğuna. Yani sizi iyi hissettirmek için söylemiyorum bunu. Çünkü bilgimiz fazlaysa, eksiğimiz de ona göre fazladır. Yani bilgisi fazla olanın, eksiğinin daha az olması gerekir. Allah yardımcımız olsun. Bir insan... Arkadaşlar dinin bir emrini yapamıyorsa, bir eksiği varsa ona düşen şey özür dilemektir Allah'tan. Yani siz bir işinizi eksik yapmışsanız, çalışırken eksik yapmışsanız, dosyada bir eksiklik varsa, komşunuza bir hata yapmışsanız, ne bileyim arkadaşınıza bir hata, bir eksik yapmışsanız ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Akıl ne söylüyor? Özür dilemeniz gerekir. Bir de hem eksik yapıyorsun hem de ben yanlış yapmıyorum. Ben eksik yapmıyorum. Benim yaptığım doğru. Siz hepiniz gereksiz yere fazla çalışıyorsunuz diyen insanın durumuna bakın arkadaşlar. Onun için hep söylediğimiz bir şey. İnsan Allah'a isyan eder, edebilir. İnsandır çünkü. Eğer şeytanın yoluna gitmek istemiyorsa hemen hatasını kabul edip Allah'tan af dilemesi gerekir ve o eksiğini gidermek için Allah'tan yardım istemesi gerekir. Bir de başı açık olan kardeşlerime yani örtünmeyen, örtünemeyen kardeşlerime, arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Arkadaşlar bir şeyin tamamı yapılamıyor diye tamamı terk edilmez. Ne kadar elinizden geliyorsa o kadarını yapmanız gerekir. Yani siz... Başınızı örtemediğiniz için ileri sürdüğünüz gerekçelerde samimiyseniz niye askılı giyiyorsunuz kardeşim? Niye mini etek giyiyorsunuz? Niye şort giyiyorsunuz? Niye başını bugün açanlar yarın diz üstü dört parmak yukarıda etekler giymeye başlıyorlar. ama beni ilgilendirmez. Sadece yani kendinizi bunu nasıl izah ediyorsunuz? Yoksa beni niye ilgilendirsin sizin ne giydiğiniz? Ben kendimden sorumluyum öncelikle. Sadece yani böyle hani ahmak yerine konuyoruz ya yani böyle gereksiz bir şey için bütün ömrümüzü heder etmişiz gibi yani. Gereksiz, düzumsuz örtünmek. İşte zaten ayette örtü söylenmiyor diyenler var bir. Bir de efendim ahlak önemli bu önemli değil. Sanki biz böyle başörtüyle ahlaksızlıklarımızı örtbas etmeye çalışıyormuşuz gibi. Biz hem ahlaklı olmaya çalışıyoruz hem örtünmeye çalışıyoruz. O zaman ne oluyor yani şey miyiz hani yanlış mı boşa mu harcadık bu hayatı anlatabildim mi arkadaşlar hepimiz için bu böyledir. Yani e, namazın beş vakit kılamıyorsan üç kılarsın üç kılamıyorsan bir kılarsın ama hiç kılmıyorsan ben ya tam kılacağım ya hiç kılmayacağım diyorsan bu mükemmellik arkadaşlar mükemmel olma isteği şeytandandır bunu unutmayın. Ve e, seni tamamen uzaklaştırıyor bak Allah yolundan. Bütün hatlar kesiliyor. Bütün hatlar kesiliyor. E, örtünme de böyle. E, başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını, sinelerini açık tutmayıp bu suretle sımsıkı örtünsünler. Ve o halde bu emri ifa edebilecek başörtüsü kullansınlar. Allah'ım Hamdi Yazır'ın bu tefsiri ne zaman yazdığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Cumhuriyetten hemen sonra o iktidarın emriyle yazılmış bir tefsirdir bu. Müfessiliğinin nakline göre cahiliye kadınları da hiç başörtüsü kullanmaz değillerdi. Şimdi bugün farklı şekillerde örtülen kardeşlerimiz var. Allah onlara da yüreklerine ferahlık versin. Yüreklerinde nasıl bir darlık varsa arkadaşlar olmuyor yani olmuyor. Allah yüreklerine, hepimizin yüreğine ferahlık versin. Dinin emirlerini yaparken böyle sıkılmadan arkadaşlar, gurur duyarak. E, Allah. Düşünebiliyor musunuz yani Allah ile aranızda hiçbir başka otorite veya başka manipülatif herhangi bir güç kabul etmiyorsunuz demektir. Allah'ın emrine itaat etmek arkadaşlar. Sizi başka bir gücün manipüle etmesinde İzin vermiyorsunuz, özgürleşmişsiniz demektir. Bütün manipülasyonlardan özgürsünüz, bütün toplumsal e, yönlendirmelerden özgürsünüz. Allah'ın emrini tercih ediyorsunuz demektir. Tabii insan şeytanın yolunu da tercih edebilir, serbesttir. Serbesttir. Bir şart var, sonucunu göze alacak. Sonucunda Allah haber veriyor kitabında. Cahiliye kadınları hiç başörtüsü kullanmaz değillerdi. Fakat yalnız enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlar. Yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıkları münkeşif olurdu, ziynetleri görünürdü. Demek ki son zamanlarda, yazdığı zamanı hatırlayın. Son zamanlarda asrilik sayılan kerden küşalık, kerden küşağı açık saçıklık demekmiş. Böyle eski bir cahiliye şiarıydı. İslam böyle açıklığı nehyedip başörtülerinin yakalar üzerine vurulmasını emir ile tesettürü farz kılmıştır. Görülüyor ki bu emirde tesettürün yalnız vücudu bu değil. Gerekliliği değil. Yani tesettür emri değil, bir sureti mahsusası yani nasıl yapılacağı, nasıl yapılacağı, özel şekli de gösterilmiştir ki kadının edep ve nezahetinin en dilnişin ifadesi bundadır. En güzel ifadesi bundadır. Görülüyor ki bu emir, yani şimdi burada başka bir detaya girecek şimdi, hane haricinde veya dahilinde diye takip edilmemiştir. Yani bu örtülme emri sadece dışarıda mı, içeride mi? Böyle bir kayıt yok. Bu cihetle mutlaktır. Ancak zahir istisna edildiği gibi, demin hani ne demişti İlla ma zahara demişti geçen hafta. Bizim, onun demini bizim geçen haftamız, geçen hafta e, kendiliğinden görünenler hariç demişti, gizlenen ziynetlere nazarın helal olanları da istisna ile bu tesettürün vücubu namehreme karşı olduğunu anlatmak için bu vücubun kuvveti ehemmiyetini göstermek üzere bir daha tekit ile buyurulmuştur ki öyle örtünsünler, Vela yübdiine hunne ve zinetlerini izharet etmesinler, zinet kelimesi geçen hafta geçti açık bırakmasınlar şimdi istisnalar geldi illa libuuletihinne ancak kocalarına evaba ihinne kendi atalarına yani babalarına dedelerine ki amca ile dayı da nikah düşmemek itibariyle bunlara mülhaktır yani babası dedesi dayısı amcası <gülüyor> <Cowallahu> ev abai bu yahut kocalarının atalarına bu çok sorulan bir sorudur. Bir kadının kocasının ailesinden sadece kayınpederi ve yukarıya doğru dedeleri e kendisine mahremdir. Geri kalan herkes namehremdir. Ev ebna hinne yahut kendi oğullarına ev ebnai bu yahut kocalarının oğullarına bir e kadın veya erkek e evlendiği zaman eşinin önceki evliliklerinden çocukları varsa o, o eşinden ayrılsa bile kıyamete kadar onlar onun çocuklarıdır. Burası iyi anlaşıldı mı? Evlenemez, nikah düşmez. Yani bir kadınla evlenip, karı koca olup, o daha sonra o kadından ayrılıp onun kızıyla evlenemez bir erkek. Veya tersi kadın içinde geçerli. Çünkü onlar onun kıyamete kadar çocuklarıdır. Damatlar daha keza böyle. Damadı kızınızdan ayrılsa bile damadınız sizin evladınızdır kıyamete kadar. Yani mahreminizdir. Kocalarının oğullarına ev ihvanihinne veya kendi biraderlerine ev beni ihvanihinne veya biraderlerinin oğullarına ev beni ehavatihinne veya hemşirelerinin oğullarına yani yeğenler de mahremdir. Ev nisaihinne. Şimdi buraya burada bir kısa açıklama yapayım, ondan sonra nisaheineye geçelim. Şimdi arkadaşlar kimler sayıldı bakın babanız, dedeniz, amcanız, dayınız, eşiniz, eşinizin önceki evliliğinden olan çocukları, kendi oğullarınız, torunlarınız, işte e, dedeleriniz, ondan sonra kız ve erkek kardeşlerinizin çocukları. Bunlar hariç Müslüman kadın efendim başörtüsünü yakalarının üzerine kapatacak ve el ve yüz hariç bütün bedenini kapatacak. Eğer burada kastolunan başörtü değil de arkadaşlar e, ne denir ona? Dekoltelerin e, kapanmasıysa yani bunların yanında dekolte gezebiliriz demek ne oluyor bu? Ayetin devamını bile e, birlikte düşünmüyorlar arkadaşlar o zihinler. Efendim bir de şu var tabii komik olan taraf. Hani biz mazoşist miyiz bu kadar insan? Aptal mıyız? Gerizekalı mıyız? Efendim kendimize eziyet etmekten zevk mi alıyoruz? Bir de orası var değil mi? Yani bu kadar bir de şuna çok dikkat edin onu söyleyip geçeyim. Arkadaşlar bir e, tarihi bir yani peygamberden bugüne kadar Peygamber, peygamberin ashabı, işte ondan sonra ulema, müfessirin, mufa, fa, fa, fakihler, ondan sonra e, muhaddisler, bütün dört mezhep imamları, fukaha e, ve bugüne kadar bütün alimler, ekseriyeti, cumhur bir konuda şöyle demiş. Herhangi bir konu, faiz olabilir, örtünme olabilir, böyle insanları rahatsız eden belli başlı konular var. Şöyle demiş. Şimdi bana birisi geliyor işte o demin söylediğim modernist birisi geliyor diyor ki bu öyle değil bunlar yanlış anlamış bunun aslı şu diyor. Yani şuna bakmalıyım ben bunları bırakacağım seninkini kabul edeceğim. Bu nasıl bir e, alışveriş arkadaşlar? Buna da dikkat edin yani bir görüşü bırakıp başka görüşü alırken kimleri bırakıp kimi tercih ettiğinizi ve buradaki etken faktörün ne olduğunu, niçin bu tercihi yaptığınızı kendi kendinize sorun yani. Tekrar ediyorum bir insanın arkadaşlar amelinin dört dörtlük olması şart değil. Hepimizin eksikleri var. Eksiğini kabul etmesi şart. Ve Allah'tan o eksiğinin giderilmesi için yardım istemesi şart. Allah'ın emrini değiştirmeye kalktığında veyahut da onu sorgulamaya kalktığında şey anlamda, bir hikmet aramak için sorgularız tabi o ayrı bir şey hani niye bu böyle diye isyan etmeye kalktığında onun konumu bambaşka bir yere gidiyor. Ev nisaihinne veya kendi kadınlarına kendi kadınları da kendi kadınlarının yanında da örtülmeleri gerekmez. Şimdi bu kendi kadınları meselesini açıklayacak müminatın kadınları yani müslüman kadınlar veya hizmet veya sohbetlerinde ihtisası bulunan kadınlar yani kendine yakın olan kadınlar huyunu suyunu bildiğiniz kadınlar demek ki hususiyetini tanımadıkları yabancı kadınlara da açılmaları caiz olmayacaktır ben de bu kanaatteyim arkadaşlar bu yani işte düğünlerde kınalarda kalabalık meclislerde Kadın kadına olduğu için açılıyor kızlarımız yani bütün yeni nesil bunu aşağı yukarı neredeyse yapıyor ama ben kontrolü mümkün olmayan hepsini tanımadığınız, sizin örtünüze ve tesettürünüze saygı duyacağından ve dolayısıyla orada gördüğü şeklinizi başka yerde tasvir etmeyeceğinden emin olmadığınız kadınların yanında da bunu yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Eskiden mesela Kına geceleri aile arasında yapılırdı, yakın arkadaşlar ve aile arasında yapılırdı. Ben yani kendim bazen ne bir zamanından kalmış hissediyorum. Neyse, orada da orada da arkadaşlar bu güvensizliğe sebep olan kızlarımızı işte o en güzel günlerinde kendilerince en süslü, en işte rahat edecekleri, eğlenecekleri akşamda kızların gizlice fotoğraflarını çeken güya işte bizden. Veyahut da bizim hassas, bizim çevremizden yani dostların verdiği zararı düşünerek bunu söylüyorum. Peki, esnaf-ı müfessirinin ek serisi demişlerdir ki, geçmiş müfessirlerin çoğunluğu, müminatın kendi nisası demek, yani mümin kadınların kendi kadınları demek, kendi dinlerinde olan Müslüman kadınlar demektir. Binaenaleyh Müslüman kadınları gayrimüslim kadınlara açılmamalıdırlar. Bir kısım. Çoğunluk böyle söylemiş. Fakat bir kısmı da bunu istihsane hamleylemiş ve müminatın nisası demek yani mümin kadınların kadınları demek efendim hizmet veya sohbetlerinde bulunan gerek Müslüme ve gerek gayrimüslime kadın cinsi demek olduğuna zahip olmuşlardır ki Fahrettin Razi buna mezhep budur demiş evvelki ahvat bu ise evfaktır. Ne demek istiyor? <gülüyor> yani Müslüman olmayan kadınların yanında hiçbir şekilde açılamazsınız görüşü daha tedbirli bir görüştür. Ama ikinci görüş, oradaki görüş neydi? E, hususiyetlerini bildiğiniz, yakınınızda bulunan, sizi tanıyan, sizin onları tanıdığınız Müslüman olsun olmasın, kendi çevrenizdeki kadınların yanında açılabilirsiniz görüşü de muvafıktır, daha uygundur. Yani fıkha ve ayetin e, hikmetine daha uygundur diyor. Elmalallah hamdi hazır. Evma meleket eymanuhun ne veya ellerinin malik olduğu cariyelerine cariyelerine karşı e, örtünmeleri gerekmez. Şimdi burada ilginç bir bölüm geliyor. Evit tabia gayri ulil irbetiminer rical veya ricalden. İrbe sahibi olmayan tabilere yani kadına ihtiyaç duymaz olmuş, şehveti kalmamış sülehadan ihtiyarlar veya matuhlar, bunaklar veya kadın işini bilmez sadece yemeklerinin fazlasından yemek için şunun bunun arkasına takılır güruhu miskinler veyahut erkekliği yok hilkaten innin iktidarsız olan uşaklar bu gruba girer diyorlar diyor yani evit tabi'ine dedi ya onlara tabi olan gayri ulil irbeti ricel, erkekliği kalmamış olan erkekler onlara tabi onlara tabi nedir işte bu yani gelip gidip bir şeyler isteyen olabilir sizin yedirdiğiniz kişiler olabilir ailenin şey yakın çevresinden böyle yaşlı artık hani cinselliğini kaybetmiş bir tehdit oluşturmayan kişiler olabilir bunları saydı efendim şimdi geldik buraya bunda iyiliş ve mecbubun yani erkeklik uzvu kat edilmiş olanların da dahil olacağını zannedenler olmuş bunlara ne diyoruz biz hadımlar, hadımlar da bu gruba girer diyenler olmuş ise de tefsiri çok önemli bir insan hakkından bahsediyor burada arkadaşlar. Tefsiri keşrafta ve Ebu Hayyan'da zikrolunduğu üzere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri indinde bunları istihdam etmek, tutmak, alıp satmak helal olmaz. Yani evinizde barkınızda bunları, hadımları, Kullanmanız saraylarda şurada burada kullanmanız bunların alınması satılması helal olmaz. Bunları imsakta imsak elinde böyle hadım köleler tutmak seleften hiçbirinden menkul değildir. Çünkü bunda bir ihsaya teşvik vardır. Hadım etmeye teşvik vardır. Yani hadım olsun da köleler işte şeylerde haremlerde daha rahat onları kullanabilelim diye hadımları çalıştırırsanız İnsanların hadımlaştırılmasına teşvik etmiş olursunuz. Halbuki müsle haramdır. İnsanların organlarının kesilmesi haramdır diyor. Burada bitirelim. Akşam ezanımızda okunuyor. Ayetin son kısmı kaldı ama uzunca bir izahı var. Kaldığımız yerden haftaya devam ederiz. Efendim bazen konu dışı yerlere giriyoruz ama bu da bizim tarzımız. Ee, herkese göre hoca var arkadaşlar. Ee, i̇stifadeniz bol olsun. Hayırlı akşamlar.